Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisi Güneş'e yelken aç pankartıyla İstanbul boğazından geçti. Geminin boğazdan geçiş amacı, Türkiye'de 1 milyon çatıya güneş paneli kurularak elektrik üretimi yapılması için başlatılan kampanyaya dikkat çekmekte. Gemi geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına lazerle Güneş'e yelken aç yazısı yansıtıldı... Etkinlik boğazın her iki yakasından ilgiyle izlendi. Rainbow Warrior gemisi daha sonra Kuruçeşme'ye demir attı ve ziyarete açıldı. Üretici ile tüketici arasındaki zincirde yüksek fiyat artışının önlenmesi amacıyla yaş, sebze ve meyvede künye zorunluluğu getiren tebliğ yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve resmi gazetenin 21 Eylül 2016 tarihli sayısında yayınlanan Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künyelere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ ile toptan ve perakende satılacak yaş, sebze ve meyvelere künye zorunluluğu getiriliyor. Künyede malın üretim veya ithal edilmişse ithal tarihi, adı, cinsi ve türü, malın üretildiği veya ithal edilmişse ülkeye girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, malın gideceği, tüketime sunulduğu yer, üreticinin adı, soyadı, ticaret unvanı, Malın sahibinin adı soyadı ticaret ünvanı, bildirimcinin adı soyadı ticaret ünvanı, malın miktarı, araç plaka belge numarası, sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası, ürünün sertifika numarası, bakanlıkça uygun görecek diğer bilgilerin yer alması gerekiyor. Toptağın ve perakende birçok ürünün bir arada sevkiyatında tekli veya çoklu künye kullanılması, son tüketiciye yapılan satışta ise etiket kullanılması zorunluluğu getiren tebliğ 12 Eylül itibariyle yürürlükte. Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallarla iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler içinde yine künye ile satış yapılması zorunluluğu var. Ürünle ilgili künyeler A4 formunda kağıtlara üzerindeki bilgilerin okunabilir ve sorgulanabilir, punto büyüklüğünde ve aralığında basılması gerekiyor. Etiket formatındaki künyelerse en az 9 çarpı 9 ebadında olacak Times New Roman yazı karakterinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılması gerekiyor. Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulunduğu yerden, toptan ya da perakende satış merkezleriyle depo tesis dağıtım merkezlerine, malları kendi tüketiminde kullanılan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlarla, sanayi kuruluşlarında, ambalajlama ve tasnifleme tesislerinde ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli veya çoklu künyeler kullanılmak zorunda. Bu künyelerin kap ve ambalajı üzerinde de yapıştırılması zorunlu değil. Denetim sırasında ibrazıysa zorunlu. Etiket formatındaki künyeler kap ve ambalaj içinde perakende satış sunulan malların kap ve ambalajlarının üzerine de yapıştırılması ise zorunlu. Kap ve ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda barkodlu etiket formatındaki künyeler mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulması gerekiyor. Künyeler diğer yazılı veya resmi unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde saklanamıyor, kapatılamıyor veya kesilemiyor. Kendilerince üretilen malları üretim yapılan yerde, yakınında veya pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticilerle henüz satışa konu edilmemiş malların üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi sınavı işletme veya toptancı haline götüren üreticiler künye ve etiket zorunluluğu olmayacak. Mersin Barosu'na bağlı bin avukat, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çevre düzeni planında Akkuyu Nükleer Santrali'nin işaretlenmemesi için aralarında topladıkları imzaları belediyeye teslim etti. Toplanan imzaları baro başkanı adına teslim alan Alpay Antmen... Yapılması planlanan nükleer santralin Mersin'in turizmine ve doğasına büyük hasar vereceğini hatırlattı. Mersin halkının nükleer santral istemediğini vurgulayan Antmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin Mersin halkının sesine kulak vermesini istedi. Bursa'nın Orhaneli ilçesi yakınlarındaki güvercinlerin yuva yaptığı termik santralin 73 metre yüksekliğindeki soğutma bacasına tırmanan Merdivenden çıkan tilki mahsur kalınca santral çalışanları tarafından kurtarıldı. Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı beldesi yakınlarında geçen hafta ormanlık alandan gelen tilki Çaltı Çaltıdüzü mevkiindeki Çelikler Orhaneli termik santralinin soğutma bacasında yuvalanan güvercinleri fark etti. Güvercinleri avlamak için tilki tırmanma merdiveninden 73 metrelik bacaya kadar tırmandı. Güvercinler yuvadan uçunca av yapamayan tilki çıktığı tırmanma merdiveninden de geri inemedi. Ve günlerce orada aç suçsuz bekledi. Tilkinin sesine duyan santral çalışanları bacıya çıkarak mahsur kalan Tilki'yi indirdi. Haber verilmesi üzerine santrale giden Doğa ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri Tilki'yi alarak Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Burada iki gün tedavi edilen Tilki, Karacabey'deki Celal Acar Av ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Doğa ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü.